Sıla Rasulullah, ben Sıla Hz. Muhammed Ali İslam. O hadisini çendeki tüm ahlakları cemmiyet diyor. Muhammed Mustafa Salam Aleyhisselam'e <gülüyor> <gülüyor> nekinden çıkardılar? Dağlar başında kaldı. Yice çıkıyorlar. İyi e, şeyleri düşmanlar. Yöldürürseniz, hepimiz öldürünce diyet lazım gelir. Bölüşürüz gibi. Yanımız bekler ha, Cebiyle mi geldi? Ya geldi mi? Bin iki bin setten muhalte bin setten para bir fırsat üstüne çık geçtiler, bir şey demezler onlar. <gülüyor> Çıktılar, gittiler, <gülüyor> daha kıslandılar, düşkın kaldılar, oradan indiler. Sahil yoluna düştüler, beraka elimde elinde kılıcıyla kopuşup gelir. Aman, gele geçmez diyor gayret, yüz külü gevebilecekler bana bunun yerine diyor. Geliyor, sıkışkın tutları <gülüyor> aldar. Bir <gülüyor> yöbüne geçer, bir gerisine geçer. Arkadan düşman geleceğini zanneder, yöbünden veci geleceğini zanneder. Gelecek. Ayağının uclarına bak, ne oluyor mu ya? Yok yok. nasıl sıkışmayın ya Muhammed, elimden <gülüyor> kurt ne gelir parçalar, yerimden düşman gelir parçalar diye korkuyorum. İkinci, üçüncü, <gülüyor> Allah, bak, <gülüyor> yama diyoruz, gidelim diyoruz. Beraha geliyoruz, beraha, Elimde kılıç, kusurların üstünde öyle süzük gelir kafanı, ya Muhammed, vakt <gülüyor> oh diyorum ya sıttı, Allah bak. Bizimle. Allah var gel gelalı. Rica ediyorum ben Konya'da. Karun gibi beni yere batırma rica ederim. <gülüyor> diyor ki, O bir berakayı tutturmaz. Bütün Mekke'yi gelseler, Tut denirme tutacağı halde, Gizli yıllardan gidiyor. <gülüyor> Kurumuş İhvar'ın Siyasetli yürümesi lazım. <gülüyor> Sünnettir bu diyor. Bir de iyi altınlar diye gece çıktı. Üç gün mağarada, Onlar siyaset çevrinde iyi bulunsunlar diye orada bulundu. O sahip yolunu seçişi ümmetime sünnet olsun diye geçti. Yoksa kim gelebilir ağzından Muhammed zamanı? Sallallahu aleyhi ve sellem'in <gülüyor> tam öyle hallet, <gülüyor> koyardır yer koyardı. <gülüyor> Sıhrın devri geçmiştir bilimciler. Yaptan da kim diyor, yapamaz diyor, İnanmaz onun mucizesine. Yine <gülüyor> hücum edince çok yakın geliyor, tam kayarımız değilmiş böyle düz kayarımız. Al gire! Al gire! dede Musa gibi seni yutacağımızı anlıyorsun. Musa'ya yalvardan mı? gitme ya Musa, ben yutuluyor muyum? Bir yanma bile merhaba etmedi. Ya bu Ya ya bu şeytim. Ahrets karnı Allah diyor Allah böyle yok. Keal mi ona demese de Allah dedi, ben de ben yutdurmazdı. Ben vahid merhamet etmediyse yuturdum. Gel öyle geyeliz diyor. Ben, vahit, diyor, dedi, dedi. ben Muhammed Mustafa'yım. Boya, ben yemin ediyorum ki sana arkandan düşman göndermeyeceğim dedi geriye döndü geçti. Bu zahmetleriyle 12 günlük yeri taktettiler. Gittiler böyle Sami Edine'ye. Ne zahmetler çekti. Anava ayrıldı, Zeyfullah'tan ayrıldı. zahmetlere koşlar Peygamberimizi. Yani bir yere bıktılar. Kafirler acıdı. Ekmek attılar. Böyle bir zahmetle beraber bir geldiler, kudebin Musalahatı'nda müsala geldiler. da yaptırmak daha değil. Yetmüyoruz biz bir hiç harp adeta yok, adeta tutmuşuz. Gelmiş bizim işler geldi. Onu da yapalım. Beş sular atalım. Sıkma merdivenin kenarını. Sıra sıvamın gideceğiz siz. Kudbe, geleceksin gelirseniz gelin. Biz seni sadece getirmekti. Ne sildalarlar, atla bunlar. Muhammed'ın rastıma yazdığı adımları Öyle yazma. Öyle yapsam biz de inan, inandık Muhammed, Mus Mus şey olsa, Resulullah olsa, Abdullah'ın oğlu Muhammed diyecekti. Serdar dedi ben onu yapamam. Ama peygamberimiz bir bana dedi, bir yerde, orayı peygamberimiz cırttı böyle. Elleriyle cırttı. Olsun öyle olsun dedi. Etmez, Hazreti, Ömer, Kavrına, Sıramaya, Cihlerimiz ya Muhammed! Sen bilmenin bu rüyaları gördüğünde rüya sıvıra çıkarsın. Etmez ya Allah'ım! Allah'ım! <gülüyor> Şi kahinlere ne Birisi iman etmiş gelmiş, rencirleri sürüyerek, verin bunu, bunu kendi kovasına giriyor, kafire teslim ediyor, olur mu ya yarattılar? Lan? Olur dedi, aşkımızı bozmam ben dedi. ben Muhammed Aleyhisselam'a diyorum. Onlar <gülüyor> o büyük ordularla geldi. <gülüyor> Şafirler, <gülüyor> aşkına geçler, tır tır yıldır. bana ne yapmamı zannediyorsunuz sizce mi? Bilemiyoruz kendinim, senden hayır umarım, başka bir şey yok. <gülüyor> Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine dediğim gibi diyorum, hepiniz az kastmalıyız. İman ilerliyor mu yani? Hayır diyorum hayır. Eşhedülallah. Eşhedülallah Muhammed. İhanlarımız Muhammed. Allahü Vesselam. Filman katta, kafunun zulmet, rafunun haramet, ahmin esayli. Yun Bunda bir bütün ahlakın tejabu istegerim. Ne bu hadis şeref? tıkraları şöyle. Sizi sılaha itmeyen, sizin evinize gelmeyenin evine siz var mı buyuruyor peyvamları bizim sınırlarına? E varamam neden? efendim. Sevenzil ki ben. Husuru var, sınahı var, suçu var. Allah'ın ısyanı var filan. Allah'ımızın ahlakıyla ahlaklanırsan Allah'a tatmıyor da tuta tuta tatmıyor. Allah diye dini yiyor da salüsü selasa inşa Allah diyor. Yani. Ondan sonra efendim Halte zulcelala karşı cike alıyor. Biz Allah'ı halkettik. Allah bizi halketmedi diyor. <gülüyor> Bu kadar kürsüne karşı kimin rızasını kesmiş Allah'tan? Rızı kesik bir kimse var? Hiç yok. Biz. Yani ahlakımızı Allah aşkına bize elin hele. Sılmaz zata aşk. Vafu annem bana. Size zulmediyim, siz aşk diyor tevvanlar. Ben az ben aşk edin Benim evime gelmiyelim, evine girerdim diyor. Ben giderim. Seni davasın. Beyanların halis, lohli, sona benimler. Aklıttım memleketimdi. Ya ünle uğraşalım. Ya biz Mevlana'yı bir misal gösterip memleketimizde. Orada dinle ve hava gerek. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol gerek. Gelme. Dışın maslılsa için öyle olsun, için maslılsa dışın öyle olsun derip Mevla anamızı gösterir. Allah şefaatine naire diyoruz. Akın akın bu memlekete akıp geliyor millet. Hicaz'da ne verir? Yani, i̇nsana ibret gelir. Derse bu makin büyük insan böyle etrafını mıhna sırt gibi topluyor. Allah şefasına naire diyoruz. Sılman kata, hafı anmaz bana lan. Size zulmedene, siz aferin. Bu zor bir gün, ya Ali, ya Ali diyor. Ya Ali <gülüyor> ki Ya Resulallah, her zaman ya Ali diyor. <gülüyor> Damadım olduğundan mı? Yeğenim olduğundan mı? Cihatta aslarım olduğundan mı? Giden diyor, Biz, anlayamadım. Ben size anlatayım bunu. Geldi yok huzurda. Hiç onların gidiş için değil. Size bir kötülük eden olsa siz ne yaparsınız? Tek kötülük geliyor. Altener <gülüyor> ki <geliyoruz. gülüyor> Aynı adam yine kötülük ederse ne yaparsınız? Zulüm ederse. Yine hafdedelik ya Rasulallah, terk ıslah Aynı adam yine size kötülük ederse ne yaparsınız bu zaman? Sahabeçin şükür bitti, yalan söyleyemezler. Huzurda yalan söylesek gidip evin gelip, filan münafızlık yaptığı içinde de ıı, şu şekil var, dışından bunu söyleyelim. Peygamber'e sakin, yalan söyleyemez. Hazreti Ali Çiğrın diye geldi Hazreti Hasan e. Çok uzun burada hepsi, şöyle kısaltayım, huzuruna oturdu. Gülür yansın Allah, fedahtı evliyi ve ünlüyi Ne ya Muhammed? Evet. Anne, baba, tatlı canım, kurban olsun sana Ne diyorsun, bir şey misiniz? Şey misin? <gülüyor> ya Ali sana bir kötülük eğer usta ne yaparsın? İyi de giderim. Aynı adam yine, yine öyle gidelim. Aynı adam yine zulmü derse, iyi de gidelim ya Rasulallah. Böyle on defa sayınca mübarek insanınızı yormayın. Allah'a yemin ederim ki ziyamese <gülüyor> kadar sana da bana da ömür verse bir ayına bunu sorsan yine evliyeli giderim geliyor, içimden yine evliyeli giderim geliyor. Bir gün, marakılıklı bir katili, uçurdu şeyden alttan aşağıya, illerini onun koluna çöktü, kırışına boğazına şöyle bayağı da. İbn-i Ammin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Seni Aliyyel Murtaza'yım anlıyor musun? <mi>? Allah'ın <gülüyor> bahtaniyetini ikrar et Muhammed Mustafa'nın, Risaletini taslı geçtik, kurtuluyormuşsa geberiyorum dedi, getiyorum, geliyorum dedi. Himansız yürüyormuş, bunları taslı geçtik. Çok arıyorum bak, iman etmeye gönül yok. Yüzüne Hazreti Salat Efendimiz'e, şu yüzüne canım. Çıkırınca Hazreti Salat Efendimiz'in azabı teskin oluyor. Bak da kılıcı kaldırdı. onu azalt etti, kesin bir şuraya oturdu. Kafir, perişan halde yanına vardı. Ya, ya bizim imam, yani. Niye beni kesmedin? Daha hiç ketsin diye yüzüne çukur düz, yüzüne çukur düzmuşsun sana affediyorum. Bizim birimiz de kötüyü ileri gitmek denir bat kaygandır mı? Biz ikincisi kesersen kendi nefsin için seni kesmiş olacağım. Benim kendi nefsin için kesmiş olacağım. Yazısı zaten ee, şu. an Kesmiş olursan nefsin yet da biz ettiğimizi Allah için keseriz. Affettiğimizi Allah için affederiz. ...sevdiğimizi Allah için severik... bu ettiğimizi Allah için buğz ederek... ...bizim sıfatımız budur dedi... Sen onun için affettim haydi... ...sen dedi kurtuldun git haydi... ...ben kurtulmadım... ...ben esirim oldum şimdi senin dedi... ...beni güzel aklaatınla esir ettim şimdi dedi... ...elim kolum... ...hendirim bağlandı... ...ben yani istan olacağım... nasıl? sen öyle istan olacağım... ...oh öyleyse dedi... ...eşebi... <gülüyor> <gülüyor> kimden de hukukuna hakimler. Ey dik yar. Ey fikrine refik olan. Silman kaka. Mahfumdan men haramet. Sizi mahkum edeni siz mahkum ettiniz. Siz bir hikayeye geleni işe ne varsa, kim sağ bir filan bir şey Sizi mahkum etti mi? İkinci o gelinge, o kim kafının ağaç kapıya işi düştüğü zaman geldin Hiç yüzüne getirmeden filan zaman senden istemiştin bir meli ben nasıl vereyim sana ne diyeyim ben aman diyor Peygamber'e, ben demerdim, hemen buyurun buyurun diye, o adam onunla ihlah olur, ilşad olur dedi ve onun sevabının iyisi senin defterine yazılır o zaman, onun ilşadına vesile olursun. Rasim'den esaylik. bayağı konuşmuştuk bu, bir kilata geliyoruz, zulmetenlere affet deyince, kötülük edenlere iyilik ettim, ben kötülük edenlere iyilik ettim. Nebilerden biri, enbiyalardan biri. Hacı Süfsefendi hocam vardı, ne Efefendi'de. <gülüyor> Allah mergadın uğraşsın. Mergad <gülüyor> Tarikatı Aliye'ye girmezden evveli bir şukka hazırladım şöyle elime. Onu okuyup gitirdim mi? Hiç bilmem kalmazdı. Ben yani onu okurdum. Başka bir şey deceremem. Arkasından söylemeye. Tarikatı Aliye'ye intihar ettim mi de? O söz diyor ki, size beni söyle diyor. O geliyor, size beni söyle diyor. Kanaatınız <gülüyor> <gülüyor> olsun. ...Tamii insanı alim edermiş, dinleyen. Dinleyen olmazsa, e, evimizin peşasında bazı konuşmaz ki... ...sen süreniz o çocuklarına diyor ki, bir de bize konuş. Ağzım hap doluyor, hiç bilgim kalmaz. Ancak siz bilgilisiniz de, bizi rup veriyoruz, çekiyorsunuz elinize. Allah sizden razı olsun, <gülüyor> bizden razı olsun. Şöyle endiyanın diyorsun bana diyor şimdi... ...ha gerekini ver de ne olursun diyor, o da diyor. diyor. ki ki endiyan, manemda... Akciğerle valla hazratlar buyurdu ki diyor bana, Hindiyaların rüyaları mucizedir. Hemin bir şerattandır. Müslümanların salihlerinin rüyası bir şerattandır, bir şirattandır. Bunun için geldi diyor. Ey Nebi kurum, en iyi kulun, en iyi bel ünün geleni yurt. Dedi bana. İkinci geleni tetris sakla. Üçüncü geleni muhafaza yık. Dördüncü geleni mahrum etme! Beşinci gelenden firar istedi bana. Kalktım uyandım, bağlı bu dünyayı hiç bilemedim ya, Allah razı getire neyse. Şöyle yürüdüm diyor, koca bir dağ geldi önüme, dağ! Biz düşündük, ilk gelen yut gelir, dağ yürürlülür mu ya razı gelirim? Ama teklifin hala yutaksa buyurmaz sen, dağat <gülüyor> getirmeyecek teklifi de yetmez muhakkak emrettiğim ki, şuramız. ben yutmaya gayret edeyim de dağ yürümeye başladım ben yutmanın için vardı ki sıra güç gülüyor, güç gülüyor, güç gülüyor dağ yanaştığımız bir bal gibi oldu dilimin üstüne koyduğumuzu erdiği keseriyor ağzıma hey kudretin asıl bak <gülüyor> oluyum Allah sende <gülüyor> <şer. gülüyor> bir şey emredersen nasıl kolaylaştırın <gülüyor> Daha bal lokması ileri düşün demek ki şaşırır ileriye geçti mi bir altın böyle Dönüşler olsunlar Onun gibi değil hele yani. Sakla gibi değil Biri kazıyorum gömüyorum Şöyle geliyorum ki Dışarıya çıkar. Üç defa döndüm çıkarıyor Gönmesi e, benden çıkarması senden oluyor ya Rabbi. Ben böyle mesul değerim Ama hikmetimin de ne olduğunu Ne o dağı biliyorum ne bu tası biliyorum Sonra zar haber ya Rabbi yarabbi İleriye gitti mi dedi Kuş geldi Aman yeni bir doğan takip ediyor sakla beni ''Aa bunu muhabuz edeceğiz, bir koynuma onu muhabuz ettim.'' diyor. Saklanın oraya, akran tovancada. ''Gör benim nasibimiz, kaç gündür çizerim bunu.'' diyeceğim dedi. ''Yoo, sana kuzum var bu be. Ee, ''Gesile kuzun, teslimonu yesin diye olsam.'' ''Ya da kaçıracak.'' diyor, ''Ya Rabbi, ben bunun beşini bilmiyorum. Ben bunu istiharaya yapıyorum, bunları bana bildir ya Yastım diyor, gece rüyamda sayılırsın. <Gülüyor> Oğlum o dağın görmüştün ya onu yıktın bal lokması oldu ya o azabın damıştı. Işte, i̇rkenir. İrkelendin <Gülüyor> mi ağzına türbaz olur. Ağzından neneye savunursun Allah boyunca. <Gülüyor> Ama harbına Allah'ın en önemli resiz. Ya ben ben severim ben La havle ve la kullese illa lillahi l azim. Ya sen bana sabır nez yedin mi? O gazabı yuttun mu? Bal lokması olur. Gazabı icra ettin mi? Ya öldürürdün adamı. Ya bu heye kafasını parçalarsın. Ya gömrünü kırarsın. Kırarsın. Gömrünü kırarsın. <gülüyor> Şimdi beysullah'ı yıkmış gidip ne olur? Gömrünü kırılırsa. Şimdi bedes avaçı açtıyekleren. Es hezaran kabe yetkiz bir teres. Kâbe-i bünnet halil-i azeret bin nazar-ı cahil gelili-i ekberedir. Allah'ımı sevdirme Jomunlar ya. Yani. Bir Jomun yap ki o Jomun yapmak değil sevabı. hac Ekber sevabı olsun. Evet. İlle diyor beni de deriyor. Biri geldi yani. Allah'ım zaten hatanla söylesin. Bu araya kıpkı projesi yeri yok. Ben niye diyeyim? Ama yalvarıyor. Abdullah İbni mübarek geldi bu araya. Diyor illa mübarekler. <Gülüyor> Haydi sanki de söylerim, burayı iyi pezleyelim, giriyoruz. <gülüyor> Resulullah'a tavak ettim. Şimdi haç baktı ya, tavak ettim diyor. Yedi tavak eder, bize makamı İbrahim'de namazdırdın hmm. mı, bir köle ayda gitmiştir. Tavak ettim, elli tavak ettim de, iki rekat namazdırdın mı, annen genciğine doğmuştuk. Yeni doğmuştuk, söyle, <gülüyor> beygamberimizin hadisleri. Ben diyor, geçtim şöyle, yatsın diyor. Olmuştak uyumuşum, böyle oturduğum yerde iki kere iştahini yiyorsan adamlar. Sene, ne, kadar, ne kadar insan var ola tezliyor, o melek ona çeviriyor, 300 bin var ya, 100 bin on Ne kadar ağaç bulundu, ne kadar ağaç ola. Hiçbiri de ağaç bu senede. Ben dünyanın içinde uzaktan gelenlere ne ağaç bulunmalı diye düşünüyorum. Yani ben uzaktan geldim, cezam ettiler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o karakolda bekledi yolları, o karakolda bekledi yolları. Şimdi mevlana'nın elmasında kalıyor kesinle. Allah, on yılların insan cesini yani yere güç. Ben götüreyim meş, ben götüreyim kadınlar sizi rahat ettireyim diyen olmaz burada. Olmaz. Böyle kendi kendi bakar, körde elde gitmesin, yeter o elde girer. Ancak o, kim ise o, o reyhaniye niye verilmiş ki? Yelinin giri bacım olsun, üzerindeyi yüzünden akıyor. Hocaefendi diyor, hadi ola bahsediyor, im vermesin, gel. Bakalan abi, amin. Biz paranıcaktan diyoruz, devrimiz, çerkezlerimiz onlar. Valdık ki evleri, hep misafir burada olmuş, o bir oğul kalmış da şu gözlerime yani yemin olsun böyle götürdü de geliniyle oğlu uzaktan olan bir komşusuna kadın da başka bir komşusundaydı, inmişsin yani, hacılara gel <gülüyor> haviye yani böyle merhamatsızlık olmaz canım, Müslüman böyle olsun diyor, böyle uzaktan gelenlerin de o hüdütlerde zahmet çekenlerin de mi emeğe zayi oldu? Tappalil e'mal e'mez ama ya ziyadı eskali zahmet çekilelim de zaten. Sürede sözü varacak, Yine de uzanda maaş veriyordum, keyfi almışlar, başkasını istemiyor. Yollarda o toposu çökerdi, giderdi. Onu gitmenin tadına kurban olayım dedim. Aa, Aa, Çünkü Allah devat ediyor, Muhammed Mustafa'ya devat ediyor. Hem devat eder de, hem de o, o toposun içerisinde taciz eder mi onu? Manevi onu sulayıyor Allah'ın, <gülüyor> Ondan sonra böyle diyor, yasıtıyor. Hayır uzaktan gelenlerin emeğe zayi olmalı ya Sıvıçka bir gelmeyenin yüzü hürmetine hep affolundular. O kim dedim diyor. Ali bin'i muhafık etkici. O gelmedi ve onun yüzü hürmetine affolundu. O bir melek onun vazifesini tüm gördü diyor. Efendimiz yalnız siz de okuyoruz siz Ondan sonra ben diyor rüyadan uyandım. Dünyam talih değil mi diye gettim diyor. Şam-ı Şerif'i ırhanı ırhanı etkici Ali bin'i muhafığı buldum. Selamun aleyküm, ismim ne? Alim'im var. Beni lütfen evine bir sahil alır mısın? Alır mısın? Alır mısın? Alır <Gülüyor> Sen hoca mısın? Yok. Hafızlığın var mı? Yok. Gece ibadete mi kalkıyorsun? Hayır. Bilen, çok sordum köpü yaptığımı, param yok, cami yaptığımı, bir şeyim yok. Diyor. Aradım, aradım, bir amelimi bulamıyorum adamın diyor. Arada geldi diyor, Hicazaniye'de gittin mi diyor? Yeni yarama tohandım diyor. ...diğer gün kepesini kaldırdım, bu gibi ağladım. <gülüyor> Nereye alıyorum kardeşim? Hacca üç hazırlanırım hadi ağabey Aileme dedim ki aklını helal etsen haç çekmiyorum... ...akadaşlarım geliyor dedim, ağabey içine... ...o dedi ki ailem baktım da çocuk var... ...aç yeriyorum, şu komşunun bacasından... ...bir güzel rayıha geliyor, et kokusu geliyor... bu et değil yetirmezsin, yavrum düşeceksen ne diyorum... Onu getir de yiyeyim, hakkım helal olsun, getirin diyorum. Ben çıkmadım, vardım, komşunun kastını vurdum, bir hanım bali çıktı, de şöyle, çok temiz, güzel bir kadın. Bacım, kadın kadının halinden bilir, ha ne olur pişirdiğin etten şöyle, ödük ver be. Kardeşin, hanım kardeşin, çocuk varmış baklığında, aç veriyormuş, o etten istiyor, bilemem, haram bizim eti. <gülüyor> Nereye haram? O Kocam verdi, beş tane çocuğuna kaldım. Hiç rızık bulamadım. Geldi diyor, baktım diyor, çocukların ağzından hep köpük geliyor diyor, böyle açlıktan. Şu namusun, de bir katıya varsam da, çocuğum acıktı, bana ekmek desem namusundan bir şey umar diye korktum. Bir hoca var, azıcık aklı eriyor, ona danıştım, çocuklarım ölecek. Acaba şurada bir mundan, merkep, mundan olur, merkep öldü, yeni öldü, eti kokmadı, o etten kaynatsam da çocuklara yürüsem caiz mi? Çocuklar bu yana yemek caiz, sen de ölmeyecek kadar yiysem caiz dedi. O kaynayan merkebin eti, o büyülen kokudur diyor, ben elimi cebime atmışım diyorum. <gülüyor> Hakcım bu olsun, al, kaydım dedim diyor, eve koydum, gittim diyor. Onun için hak nasip olmadı, dünyam sadıkmış. Senin namına bilmeyen o da vaziteyi gördü, senin yüzün hürmetine bütün hüccet alır. <gülüyor> Kardeşim bütün oraya gitmeyle olmaz, doğum yapmayla olur. <gülüyor> Bir Müslüman böyle aç kalır, duyarsan, acıkırsa, haklı bak ne der, kim olursa olsun. <gülüyor> Aylığını duyduğun zaman eğer ona yetişmeyecek olur da yatar uyuyabilirsen onun imanı yok diyor Peygamber. Kamil imanı yok demek yani. Merhamatı yok Meral. Merhamat etmiyor. O için kardeşim sizlerin hepsine rica ediyorum, hafızası için rahmata e gelelim, gülümüne gelelim, şöyle ibadetine bir şey bir tecik kibirle yaktıktan sonra istesem dünyayı bilir. Olmaz. Efendim diyor ki, siz kendi felayetiniz elinizde değil. Bizim elimizde ne konuşturursak, o mecliste o var. Yani o mecliste o var diyor. Açtık, açtık, sınlar mı konuşuruz? Yok, konuşulmuyor oradan, illa efendimizin suyu burada <gülüyor> evet. <Öyle> Böyle, senmuz yani <gülüyor> öyle geliyor. Efendim o dağ atak gibi misrutluk bali lokması gibi... ...çok şükür azaptan kurtulduk. ...içen tas ne Onu sordum diyor, Allah'ımız buyurdu ki... ...ey nebi oğlum, o tas da senin iyi amellerin. İllerden nafile amelleri zirvi yap, üst sen saklama, mı? Ben onu çıkartırım dışarıya! Hacı Tanrıs sultan, sultan, sultan! Anneli veren var mı yetişenize? Yok, göstermem! Öyle düşünün iş yaptığında bilmem. Ama Allah'ın dağlanan <gülüyor> katları onu dışarıya çıkarıyor. <gülüyor> Dört köşe yedi kıl sevecek bu zatım! <gülüyor> Neyi bütün sevecek Allah ben razıyım ya Cibril gel buraya diyor. Bundan sen de razı olacaksın. <gülüyor> Ondan sonra bütün Haluk'un, ya Cibril bütün meleklere çığır onlar da sevecek müdafiyetleri. Bütün melek de seviyor. Yeryüzünde nida edecek diyor. Yeryüzünde yüz binlerin kalbine nida et. Onlar da bunu diyor. Sevgi Allah'tan geliyor. O göstermez ama Allah hoşla diyor. Dışarıya değil, göster. Ondan sonra hanım o kuş neydi ya geldi de sakladıydı. O da insanların geldiği emanet. ...Allah'ın verdiği emaneti iyi muhafaza edin. bunu gösterdi size diyor. O gelip de e, kuşu isteyen yeğriye, o da hacet isteyen, para isteyen, öngül isteyen... ...bir şey gerek olunca isteyene aşı çıkarın diye gösterdim onu da diyor. Yani verin. Öteki yeğriye kokusu gelip de kaçtığımız o da kıymet dedi. Her kıymet-i eşedin bine zina dedi. Kıyvet heç ile daha fena ...onun için diyor onu gösterdim. Mevzuğunuzu böyle toplayarak Sözünce hasta da gelmiştim Lakin siz sıhhaka kavuşturdunuz Allah kavuşturdunuz alhamdülillah <gülüyor> Ve Kur'an-ı Kerim dinleyerek Sözünü de nihayet inşallah Salli ve sellem mübarek alai asla fi nuri jemil en Rabbil بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم إن خلقناكم من ذكر وذكر فجعل لكم شعبة لطه إلى لتعارس إن أكرمكم عند الله أتقن إن الله عليم خبير Bana tekrar edin. Bana tekrar edin. Bana تطيع الله ورسله لا يلتكم لا من أعمالكم شيئا إن الله ثم لم يرتادوا وجاهدوا بأنوالهم وأنفسهم, وأنفسهم في سبيل شيء عليم عليك أن يسلم قل تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم ان هذا قوم لي ماني انكم تصعدون ان الله يعلم عيب السماء والارض رب اللهصير بما تعملون خاليكم ya ya ya ya ya la General, ey baş Şah, bize var. Ya Şirla, nakayral kıymur Allah, ey baş Şah. etirla nakayra te sahar fel ya damad arshachar vanman erdemukhatar sharmish muhata der karnı ye ye yilla naqayran alzunu ya Yeah, yeah.